Size bir sorun var, benim aklıma durup dururken kötü şeyler geliyor. Yani sürekli kötü şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Bu halden kurtulmak için bir tavsiyeniz olur mu? Demişim. Efendim, amucu besmele çeksin, Fatiha suresini okusun, İhlas suresini okusun, Ulan bir Filakı ve Nasi suresini okusun, Açsın bir kitap okusun, Gitsin biriyle sohbet etsin, Yani zihin dünyasındaki o kötü düşünceleri atmaya çalışsın. İnşallah. İnşallah.